Allah'ın adıyla Rahman ve Rahim olan Onun adıyla isimler unutulur Unutturur yaradan Adın geçer Kalbe nur, gönle safa eşref vera Seyyidina Hazreti muhammedin Mustafa Adın geçer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 Görmez olur gözler. Kulaklar duymaz olur. Diller tutulur. Dünyalık felaketle biter, saadetle. Ama efendim inşallah son nefeste kelime-i şahadette adın geçer Allah'ın adıyla. Rahman ve Rahim olan onun adıyla isimler unutulur.